Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Sigorta ve kasko yaptırmak caiz midir? Kasko ve sigorta faiz olabilecek ve İslami kurallara ters uygulamalar ihtiva etmektedir. Bu yüzden alimlerimiz sigortanın caiz olmadığını söylemektedirler. Kasko ve diğer ticari sigorta türlerinin caiz olmayacağı görüşü Alimler arasında alimler arasında neredeyse ittifak edilecek düzeydedir. Sigorta şirketleriyle yapılan akitte kişinin ne zaman kazaya uğrayacağı ve ne vakitte ne vakte kadar prim ödeyeceği belli olmadığı için böyle bir akit caiz olmamaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaç üzerindeki meyveyi Kemal buluncaya kadar satmayı yasaklamıştı. Orada bulunanlar kemal bulmak nedir ya Resulallah diye sordular. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kızarması veya sararmasıdır. Allah meyveyi vermezse din kardeşinin parasını kendine ne ile helal kılacaksın? Bu rivayet Müslim'de müsakat musakat bölümünde 15. maddede geçmektedir. Aynı hal sigorta için de geçerlidir. Kazaya uğramayan sigortalının ödediği taksitleri sigorta şirketi neyin karşılığı olarak alacaktır? Ayrıca bir miktar para ödeniyor. Şirkette çok büyük bir hasar olursa bile e, arabanın tamir bedelini ve hatta tamamını karşılıyor. İşte bu faiz olarak görülmekte ve caiz olarak kabul edilmemektedir. Ancak bununla birlikte e, trafik sigortası ve kasko zorunlu kılınmışsa ancak o zaman caiz olabilir. Bunun dışında caiz değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.